Merhaba. Kanadalı araştırmacıların kuşların ötüşlerinde ve tüylerinde keşfettikleri bir özellik doğadaki renk ve name çeşitliğini tarif etmeye yarayabilecek. Araştırma ekibi aynı habitatlarda bulunan birbiriyle yakından ilişkili kuş türlerinin, görünüşlerinin ve ötüşlerinin farklılaşabildiğini tespit etti. Deneyime dayalı bu evrimsel özellik kuşların kendi türlerini tanımalarına yardımcı oluyor. Dr. Paul Martin bu yeni keşfi Ottawa'da düzenlenen 1. Evrimsel Biyoloji Kongresi'nde paylaştı ile birlikte dünya çapında 250 kuş türü üzerine çalışan Dr. Martin, Makulay Kuş Ötüşleri Kütüphanesi'nin de yardımıyla kuşların yaşam alanlarıyla görüntüleri ve ötüşlerini derleyen bir veri tabanı oluşturdu. Kuşların bu şekilde farklılaşmalarının doğadaki yiyecek ve yaşam alanı seçimlerinde kimin nerede olduğunu anlamak için gerekli olduğunu belirtiyor ki kimse hakkı olmayanı almasın. Maldiv adalarında 2020 yılına kadar karbon nötr hedefini gerçekleştirmek için turistlerden 100 milyon dolarlık gönüllü vergi toplanması hedefleniyor. Hint Okyanusu'ndaki 1192 adadan meydana gelen ada ülkesi Maldivler, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yılda 1 milyon turist çekiyor. Adalar deniz seviyesinden ortalama 1,5 metre yükseklikte ve hassas bir konumda. 2009'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed'in hazırladığı 2020'de net sıfır karbondioksit emisyonu yani karbon nötr ülke planı Geçtiğimiz Şubat ayında darbe ile yönetimin düşmesi üzerine sekteye uğramıştı. Yeni yönetim ise planın finanse edilmesine yardımcı olmak için turist başına 100 dolarlık bir vergi uygulamasını önerdi. 2020 yılına kadar enerjinin %60'ını rüzgar, yakıt ve güneşten elde etmek için önerilen fonla yenilenebilir enerji planının da hedefin yakalanması bekleniyor. Lübnan El Akbar gazetesinin haberine göre Lübnan'da çöp alanları taşıyor. Çöp yakma fabrikaları, etrafa saçlıkları, dioksinler ve zehirli küller ve iklim değişikliği nedeniyle çevrecilerin haklı protestolarıyla karşılaşıyor. Belediyeler ve çevre örgütleri büyüyen soruna bir çözüm peşinde. Beyrut'ta Ain el-Mreşeh'de park etmiş bir karavan, binlerce renkte pırıl pırıl parlıyor. İnşa edildiği ma malzeme ise EcoBoard denilen sıkıştırılmış çöp plastik torba ve paket malzemelerinden oluşuyor. Herhangi bir şekilde kesilebilen su geçirmez bu malzeme tahta ve çelik plakaların yerini pek çok uygulamada alabiliyor. Bu küçük ama yaygınlaşabilirse çöp problemini azaltılabilecek uygulamalar çok acil. Çünkü Lübnan'da belediyelerin %40'ı kamu arazisine vahşi depolama yapıyor. %39'u özel arazilerde ve sadece %9'unda bir geri dönüşüm programı var ama çoğu da çalışmıyor. Geri kalan %21 hakkında ise bir bilgi dahi yok. Tabii ki en doğrusu sıfır atık politikalarını benimsemek ve zaman içinde çöpleri ortadan kaldırmak. Brezilya hükümeti, Brezilyalı madencilik devi Vale'nin Amazonlarda bir demir madenini genişletmek üzere yaptığı başvuruya lisans verdi. Bu yeni maden para eyaletindeki Karayas maden kompleksinde yer alacak. Trilyonlarca dolar demir ihtiva eden maden için Vale şu anda hemen 8 milyar dolarlık yatırım yapacak. Çevre grupları endişeli. Hem çevreye vereceği zarar hem de artacak enerji ihtiyacı nedeniyle. Bu madenlere elektrik sağlamak ve madenlerin saflaştırma tesisleri için Brezilya, Amazon Havzası'nda bir baraj yapma furyasına girdi. Vale maden devi tartışmalı ve çevreye vereceği zararların belli olduğu 20 bin kişiyi evinden, yurdundan, ormanından edecek Belamonte Barajı'nın da arkasında. Doğa Derneği Rio Artı 20 akabinde Hasankeyf ve Belamonte arasında bir kardeşlik kurarak Kampanya başlatmıştı. Geçen ayın sonuna doğru Wall Street Journal'ın teknoloji bloğuna göre Apple şirketi bütün 39 ürününden Epeat yani Elektronik Ürünler Çevre Değerlendirmesi aracı logosunu kaldırdı ve isminin listeden çıkartılmasını istedi. Böylece artık Apple çevre dostu olarak görülmüyor. Nedeni ise ürünlerinden piller gibi zehirli veya zararlı maddeler içeren parçaların basit araçlarda geri dönüşüm yapanlar tarafından ayrılamaması. Epeat yaptığı açıklamada Apple'ın bu standartlara uymamasından yaşadıkları hayal kırıklığını ifade etti. 59 yıl sonra Soma A-Termik Santrali yeniden üretime geçiyor. Ülkenin eski santrallerinden birisi olan A-Termik Santrali 2 yıl aradan sonra tekrar enerji üretmeye başlayacak. Hükümetin Polonya ve Çin'i aratmayan kömür projeleriyle hızla Türkiye'nin karbon ayak izini arttıran bir politika izlediği aşikar. Soma'daki gayretin daha fazlasını enerji verimliliğine göstermesini beklerdik bu hükümetten. Buğday Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde ekolojik sosyal girişimcilik başlıklı bir yaz okulu düzenliyor. Ekonomi, tarım, turizm ve insan yerleşimlerinde ekolojik yaşlaşımlar üzerine alt başlık taşıyan okul 11-17 Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenecek yani bu yaz. Dersler Kaz Dağları yöresinde Çanakkare, Küçükkuyu'daki kuyudaki Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde verilecek ilgilenenler Buğday Derneği'ne başvurabilirler. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.